Sivil toplum ağının insana ve çevreye zarar veren tarım zehirlerinin yasaklanması için 23 Kasım 2019'da başlattığı zehirsiz kampanyada imzalar 150 bini geçti. Change.org Taksim zehirsiz sofralar adresini süren kampanyada son paylaşılan bilgilere göre endüstriyel tarımda kullanılan pestisitler Adana'da milyonlarca arıyı öldürdü. Adana'nın Sarıçam ilçesindeki kolonilerin %80'i yok oldu. Toplu arı ölümüne neden olan pestistin üzerinde arılara, balıklara zehirli su kaynaklarına bulaştırmayınız yazdığı görüldü. Zehirsiz sofralar, sivil toplum ağı, Tarım ve Orman Bakanlığı vakit kaybetmeden gerekli adımları atmazsa sadece arılar değil, yaşamın benzersiz çeşitliliği içinde birlikte yaşayan tüm canlılar ve gıdamız da tehlike altına girecek açıklamasını yaptı. Kampanyada ayrıca arıları öldüren, bizi zehirleyen, Pestisitlerin tamamen yasaklanması için zehirsiz kampanyaya destek olun, paylaşın, sesimize güç verin çağrısı yapıldı. Kampanya Change.org Taksim, Zehirsiz Sofralar adresinde. Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'nda kıyıların halka kapatılma ve yapılaşma tehdidi altında olduğunu söyleyen Ayvalık Yerel İnisiyatifi, kıyıların doğal kalması için bir kampanya başlattı. Change.org Taksim, tüm kıyılar halkındır adresindeki kampanyada daha önce mücadele sayesinde önüne geçilen ihalenin yeniden gündeme geldiği ifade ediliyor. Ayvalık Yerel İnisiyatifi kampanya metninde şu ifadelere yer vermiş. Geçtiğimiz ay bölgede yeni bir düzenleme için girişimde bulunulduğunu üzülerek öğrendik. Bu girişimin yine aynı yerde günübirlik tesis için ön hazırlık olduğu bilgisine ulaştık. Korumanın doğal yapının bozulmasına neden olacak düzenlemelere kılıf olamayacağını Korumanın bütünlüklü bir yaklaşım demek olduğunu hatırlatıyoruz. İlgili tüm kamu kurumlarını, tabiat parklarını, ormanı, denizi ve doğayı mevcut haliyle korumaya davet ediyoruz. İlerleyen günlerde çeşitli gerekçelerle hayata geçirilmeye çalışılacak her türlü yapılaşma, halka kapatma ve kiralama gibi düzenlemeleri asla kabul etmeyeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz. Cunda kıyıları başta olmak üzere tüm doğal güzelliklerin kendi doğasıyla birlikte sürdürülebilir olması Ve erişilebilir olması, korunması konusunda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğimizi ilan ediyoruz demişler. Kampanya Change.org Taksim tüm kıyılar halkındır adresinde. Bergama ve Ayvalık'ta yer alan 14 hektarlık granit ocağının 110 hektara genişletilmesi için çevresel etki değerlendirme raporu hazırlandı. Granit ocağı için... 8882 adet fıstık çamı kesileceğinin öğrenilmesi üzerine Change.org'da kampanya başlatan Seçil Sağlam, fıstık ağaçlarının korunmasını talep ediyor. Change.org Taksim, fıstık çamları kesilmesinin adresindeki kampanyada şu ifadelere yer verilmiş. Türkiye'nin en kaliteli doğal fıstık çamı ormanı taş ocağı tehdidi altında. ÇED raporunda 8882 adet ağacın kesileceği belirtiliyor. Bölgede antik çağlardan beri Anadolu'nun en kaliteli doğal fıstık çam ağaçları var. Çevre İl Müdürlüğü raporun yönetmenlik gereği 10 günlük halk görüşüne açıldığını açıkladı. Söz konusu genişleme ile eşsiz güzelliğe sahip Kozak Yaylası'nda Türkiye'nin en kaliteli doğal fıstık çam ormanı taş ocağı tehdit altına girdi. Çevre raporunda 8882 adet ağacın kesileceği belirtiliyor. Kozak Yaylası sadece Bergama'nın içinde bulunduğu bölgenin değil, ülkemizin ve hatta dünyanın oksijen deposu olarak biliniyor. Kozak Yaylası aynı zamanda yeraltı kaynakları açısından da zengin. Havza kendine özgü iklim, toprak ve su yapısına sahip. Ekolojik zenginliğiyle üzerinde yaşayan insanlara çok önemli bir yaşam alanı. Kozak Yaylası ekonomik yöndense madenlerden daha çok gelir sağlayan, dünyanın başta gelen ve Türkiye'nin tek doğal fıstıkçamı ormanlarını içinde barındırıyor demiş kampanyada ve change.org.taksim fıstıkçamları kesilmesin adresinde devam ediyor. Gazi Paşa platformunun başlattığı kampanya, Antalya'nın 50 bin nüfuslu Gazi Paşa ilçesinde karretta-karretta deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan sahillerin sit derecesinin düşürülmesi ve dev otel yapımı planlarına karşı çıkıyor. Change.org taksim Gazi Paşa adresindeki kampanyada bölgenin betonlaşmasına yönelik endişeler dile getirilmiş. Gazi Paşa sahili açıkları nesli tükenmekte olan Akdeniz foklarının da görüldüğü bir bölge. Kampanya metninde Akdeniz foklarının üzerinde yapılaşma olmayan, insanların kolay ulaşamadığı veya insan faaliyetlerinden uzak kalmış, sessiz ve tenha kayalık sahilleri yaşama alanı olarak seçtiğinden bahsediliyor. Ve bölgenin yapılaşmaya açılmasının foklara zarar verici ifade ediliyor. Metinde ayrıca şöyle denmiş. Antalya Gazi Paşa ilçemiz uzunca bir deniz kıyısı olan bir ilçe. Denize girebilen kumsalımız az ama doğa ve yaban hayatı açısından Çok çok özel bir bölge burası. Antalya'nın elde değmemiş olarak kalan son sahillerinde yapılaşma ve otelcilik çalışmaları başlayacak. Planlar gerçekleşirse hem halkın kıyıları ulaşıma engellenecek hem de doğa katliamı yaşanacak. O yüzden konu acil. Kampanya Change.org Taksim Gazipaşa adresinde. Ben Uygar Özesmi Change.org özel haber programını değerleyen Gülçin Şahin ve Büşra Yar. Sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz.